Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Merhaba, Dünya Mirası Adalar programındasınız. Ben Derya Tolgay. Merhaba ben Asuk Soy ve teknik masada Selahattin Çolak. Ee, öncelikle destekçimiz Peykan Gökalpe çok teşekkür ediyoruz. Bir de Dünya Mirası Adalar'ın sosyal mecrala ile ilgili kısa bilgi verelim bize. Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasından Instagram ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ee, tüm programlarımızın e, hem podcastlerine geçmiş Ulaşabiliyorsunuz. Hem de her e, konuğumuz ve e, konumuzla ilgili konuştuğumuz e, bilgileri buradan e, takip edebilirsiniz. Şimdi bugün stüdyoda efendim çok ünlü bir konuğumuz var. Uluslararası alanda tanınmış bir sanatçımız. Bugün sanat konuşuyoruz. <gülüyor> Biyogaz'dan sonra <gülüyor> <Evet>. diyorsun. <gülüyor> Evet, İstanbul Devlet Operası Şefliği, Oxford Şehir Orkestrası Şefliği, Akbank Oda Orkestrası Şefliği yapmış konuğumuz Cem Mansur. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk, evet. Ne güzel sizi burada görmek. E, Cem Bey bu arada Burgaz Adalı. hem de doğduğundan beri filan diyebilir miyiz? E, neredeyse, neredeyse, iki yaşımdan beri. <gülüyor> evet. Anne baba da dolayısıyla oralı mı yani? Yok işte iki, ben iki yaşındayken yazın sürekli gitmeye başlamışız. Hmm bildiğim birileri de böyle. Evet, şimdi geçtiğimiz hafta sonu e, Cem Mansur yönetiminde e, e, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ve İngiliz şef e, James Ross yönetimindeki İngiliz Purcell Genç Müzisyenler Okulu e, Heybeliada Ruhban Okulu'nda bir konser verdi. Ee, ...muhteşem bir konserdi. Çok heyecan vericiydi, gençler inanılmazdı. Evet, ama e, şimdi e, konuğumuz meşhur ama yine de sizinle ilgili kısacık bilgi verelim dinleyicilerimize. Ee, eğer hatalı şey olursa düzeltin beni. Londra'da City Üniversitesi'nden mezun oldunuz, ardından... E, Gold Hall Müzik ve Drama Okulu'nda yüksek lisans yaptınız. Sonrasında da St. James Ode Orkestrası'nı kurdunuz. Çalışmalarınızı Amerika'da ve birçok diğer ülkede devam ettiniz. Ulusal Gençlik Orkestrası kurucu şefisiniz. Evet şimdi nereden başlayalım? Şu şeyi de girişte söylesek çok çok önemli bir haber esasında. Aynı konserin yapıldığı Tarih ve günde zaten aynı etkinlikti Avrupa Birliği Büyükelçisi Christian Berger ve eşi Marilena Berger iki günlük ziyaret için adaya geldiler ziyaretini Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri kapsamında. Gerçekleştirdi büyük etki. Adalar Belediyesi Başkanı vardı, patrakane yetkililerinden bir heyet vardı. Bizim Dünya Mirası Adalar Sivil Girişim Grubumuz oradaydı ve Büyük Ada'daki Eski Rumiyet yetmanesinde incelemelerde bulunuldu Biz de kendisine eşlik ettik. Burada Büyük Ada ilk defa geldiğini belirten Berger açıkçası bizi yüreklendiren bir iki şey de söyledi. Buradaki kültürel zenginliklerden etkilendiğini ve sivil toplumun oldukça aktif olduğunu gördüğünü, bu kültürel zenginliği canlı tutmaya çalıştığımızdan da bahsetti ee, ve buradan e, sorularımıza geçelim. Daha sonra bu konuyu ayrıca işleyeceğiz, değil mi Asu? Evet, yani bu yetimhane ziyareti aslında çok önemliydi. Avrupa büyük Avrupa Birliği Büyükelçisi'nin elçisinin ve eşinin bir. bir ee, yani yetimhanenin içine girmesi, yetimhanenin durumunu görmesi e, ve bunu Adalar Kent Konseyi'nin düzenlediği bir toplantıda işte sivil toplum kuruluşlarıyla oturup e, ne yapılabiliri uzun uzun e, konuşmak bunların hepsi çok iyi oldu ve bu e, bu etkinliğin bir parçası olarak da işte akşamleyin Heybeli Ruhban Okulu'nda e, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ve Pursel Okulu Gençlik Filarmoni Orkestrası ortak inanılmaz bir konser verdiler. Cem de bu konserin e, e, ne diyelim yaratıcılarından birisi belki bu programı aslında biraz o, anlatarak hani aslında o biraz abartılı olur bu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın bir, bir konseri e, değildi öyle demek doğru olmaz bu. E... Türkiye Gençlik Filharmoni Orkestrası aslında bu konserden bir hafta kadar önce 12 konserlik büyük bir Avrupa turnesinden döndü. Türkiye dahil 6 farklı ülkede konserler veren 85 kişilik büyük bir orkestrardı. Bu Heybeli'de ve ondan sonra pazar günü Büyükada'da tekrar edilen programas konser aslında, İngiltere'de çok bir özel bir müzik okulu yani özel yetenekliler için çalışan bir müzik okulu Purcell School'un öğrencilerinin ee, gelişi, adaya gelişi e, vesilesiyle bizim Türkiye Gençlik Filharmoni'den dokuz kişilik bir grubun bu orkestraya katılmasını e, arzu eden arkadaşım e, ve projenin mimarı James Ross'un aslında önerisi üzerine bizim çocuklar gidip onlarla birlikte çalıştı e, ve maalesef benim katılamadığım e, adada Çocuk Orkestrası'ydı da epey bir Hı -hı. workshoplar, açık provalar falan düzenlenmiş esas bence projenin en evet. heyecan verici tarafı o fakat benim dediğim benim, benim bu projede müzikalde ailem sadece e, birkaç e, bizim birkaç üyemize e, gidip burada çalın ve e, çok iyi bir deneyim olur sizin için demem ve gerçekten de öyle olmuş. Ya esasında Avrupa Birliği Büyükelçisi'nin e, gelme kapısını açan bu konser, e, Adalar evet. e, Çocuk Orkestrası'nın hmm. varlığı oluşumu e, 60 tane çocuk var. Bildiğim kadarıyla bu kamp yaptılar sizin dediğiniz gibi ve burada işte tam da adalardaki çok kültürlüğe yakışan bir şekilde İngiltere'den, Türkiye'den birçok ülkeden müzisyen beraber aynı mekanda kamp yapıp ortak dil müziği herhalde <gülüyor> konuştular. Yani orkestra zaten orkestralar her zaman benim anlatmaya çalıştığım şey bir yani bir toplumun aynası ve ee, çok çeşitlilik gösteren yani kimlik olarak ve kültürel, e, kültürel çeşitlilik gösteren organizmalar aslında ve adalar bunun adalarda olması özellikle anlamlı çünkü adalar Türkiye'de bu kozmopoliten e, kimliği hala bir şekilde üstünde taşıyabilen e, az sayıda yaydan biri yani bu belki buradan bu Gençlik filarmoni Orkestrası'nın nasıl kurulduğuna ilişkin de senden böyle kısaca bir Değil mi bunu anlatırsan Ne kadar önemli bir evet. şey aslında Yani şuraya gelmek istiyoruz Adalardaki bu çocuk orkestrası oluşumu Gerçekten çok önemli ve Türkiye'de Hı. çok az böyle şeyler. Siz bir anlamda bunun önünü açtınız Gençlik Flarmoni orkestrası evet. ile belki A örnek oldunuz. Adalar Çocuk Orkestrası ve e, özellikle Barış Müzik e, aslında Türkiye Gençlik Filharmoni Orkestrası projesinden çok farklı projeler. E, Türkiye Gençlik Filharmoni'yi Tukfo diyoruz kısaca. Uzun uzun söylemek için Tukfo diyeyim ben de yine artık. Tukfo. Tukfo e, dememek için daha var e, kuruluşunda aslında e, tamamen e, konservatuvar öğrencilerin yani meslek olarak müziği seçmiş ve müzisyen olma amacıyla konservatuvarlarda eğitim hı hı. gören, Türkiye'nin tüm devlet konservatuvarlarında eğitim gören gençleri e, çok yüksek seviyede bir e, senfoni orkestrası çatısı altında toplamak ve onların hem kendilerinden ve profesyonel olarak beklentilerini e, mümkün olduğu kadar üst düzeye çekmek hem de e, projenin bir yerde bir yan ürünü olarak e, dünya sahnelerinde Türkiye'nin böyle bir yüzüde olduğunu göstermek ve bizim de gençlerin aslında kendilerini e, en önemli orkestraların, solistlerin, e, toplulukların çaldığı festivallerde görmeleri ve e, Türkiye için iyi oldu, fena olmadı, eyvallah kültürünün ötesinde gerçekten uluslararası standartta kendilerini değerlendirmeleri için e, ortaya koyduğumuz bir proje barışçı müzik ve adalar çocuk orkestrası müziğin daha çok sosyal yönünü ön plana çıkaran bir proje. Bunun içinden çıkan müzisyen çocuklar ileride müziği meslek olarak seçebilir. Bu yıl hatta TUKF'un içinde, Türkiye Gençlik Fermanı içinde Barışçı Müzik kökenli 3 üyemiz vardı. Oradan çıkıp sonra tam zamanlı konservatuvar öğrencisi Hı. olmuş ama bu tür projelerin en ünlüsü Venezuela'daki meşhur El Sistema. 100 binlerce çocuğa Ulaşan ve orada amaç e, müzisyen olmak değil, adam olmak. Hı hı. Ve o konuda da müziğin, çok sesli müzik eğitiminin en sihirli değnek, en kestirme ve en ucuz ve en, en etkili yol, olduğunu o projelerde görüyorsunuz. E, bu da onlardan biri aslında. Hı hı. Peki burada o zaman biraz müzikle ilgili bize bilgi verir misiniz? Yani klasik e, müzik, Batı'nın müziği deniyor. E, bize ait değil diyenler var. ...ne demek bu klasik müziğin... ...sahibi mi var? Ya bu cep telefonu da onlar icat etti biliyor musunuz? Çok kötü değil mi? <gülüyor> Otomobil, penistilin... ...işte buhar şey makinası, ...insan yani? hakları beyan namesi... Ee, ...öyle yani... <gülüyor> ...ben şeye inanıyorum... Yani ...Batı'nın müziği diye değerlendirmemek lazım... ...çünkü bugün çok genel anlamda... ...klasik müzik dediğimiz şeyin dünyadaki en büyük... ...pazarı Japonya. E Japon insanına baktığınız zaman bize, bize, bize kıyasla adam... ...iyice uzaylı. Neden... 200 yıl önce e, Viyana'da yaşamış bir insanın müziği neden o adamın manevi e, şeyinde, sağlığında ve kendini kimlik olarak e, ifade etmesine neden bu kadar önemli oluyor? Bunların üzerine bence düşünmemiz lazım. Ve ben bu müziğin e, bazı evrensel değerleri kodladığını düşünüyorum. E, buna gerçekten çok samimi olarak inanıyorum. Çünkü e, önemli uygarlık değerlerinin kazanıldığı e, coğrafyada ve tarih dilimlerinde aslında bu müzikte önemli kırılma noktalarını geçiriyor. Bu bir tesadüf değil. Yani Beethoven'ın neden bu kadar önemli ve neden bu kadar sınırları aşan bir şekilde insanları heyecanlandırdığını düşündüğümüz zaman bunun birebir aslında Fransız devriminin insanlık onurunun ve ideallerinin Beethoven için ne kadar önemli olduğu aslında onun müziğini oluşturan şeylerden biri. Mozart ve Haydn'ın aydınlanma çağında ve hemen ötesinde da yaşamasaydı müzikleri farklı bir müzik olacaktı şüphesiz. Dolayısıyla batının müziği deyip e, kesip atmak çok kolay. Buna böyle bir ithal muz hı hı. muamelesi yapmak. Bütün dünyada bugün geçerliliğini koruyan sosyal barış aracı olarak manevi kimliğinin kültürel kimliğinin bir parçası olarak neden bu kadar çok farklı coğrafyalarda insanların başka bir müziği değil neden bu müziği e, seçtiklerini, onda kendilerini bulduklarını, orada bazı değerlerin hı insanlara geçtiğini e, kabul etmekten gocunmamamız lazım bence. Nedenleri, nedenlerini ve uygarlık değerlerinin ne olduğunu ve onları aslında müzik yoluyla e, çok e, çok kestirmeden onlara ulaşabileceğimizi ve bir daha bir dahaki kuşaklara bunları yansıtabileceğimizin en güzel örneği o. Yoksa Batı müziği de mi? Ben Alman birçok arkadaşmış şey idi mi? Kusura bakma. diyorum. Beethoven'ın Senden fazla benim artık. Evrensel yani evrenselleşmiş evet, çünkü bir bu kadar. Çünkü benim ben, dilden bahsediyorum. Benim için daha yani ben onu yatsımıyorum... Ben onun değerini bilerek hayatımda taşıyorum. Evet, evrenselleşmiş bu konserde de aslında çok genç bir e, Aslı Emre'nin bir bestesi evet. vardı. Yani Hı -hı. aslında bu bir ölü bir dil de değil. Hı -hı. Bu evrenselleşmiş, yaşamakta olan ve dünyanın her yerinden insanların yeni yorumlarıyla katıldıkları çok canlı çok o anlamda kendi belki kültürlerini katıp oradan yeni kültürel ifadeler buldukları bir dil diye belki bakabiliriz, değil mi buna yani yaşayan bir insanlatsal müziksel bir dil. Ya biraz klasik müziği biraz şey gibi oluyor, işte müzede bir büst falan işte Brahms dediğimiz adam şöyle... Şeyden yukarı, boynundan <gülüyor> evet. yukarı böyle mermerden bir büstü sadece. Ee, fakat onların büyük bestecilerin açtığı yolda ilerleyen bugün çok farklı sizin evet. gibi. Çok farklı kültürlerden evet. bugün çok heyecan verici, müzikler yazan yüzlerce besteci evet. var. Evet. Batı artık on, onlar için bir çerçeve. Batı'nın çok sesliliği. Ee, evet. Ama e ...çok seslilik o, o, meselesi bu değil mi e, aslında? E, çok çok klişe sesli aslında işte, çok sesli toplumların müziğidir, çok sesli e, müzik. Evet, klişe ama keşke bütün kişiler bu kadar doğru olsa. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, bu çok sesli, çok kültüre. Şimdi ikinci bölümde girelim. Bu kadar evrenselden, evrensel müzikten bahsedip, bahsettik. Hmm. Cem Bey bizim için bir parça getirdi. Evet. <gülüyor> aslında tümünü vermek isterdik ama 11 dakika... Bir kısmını dinleyelim lütfen ama siz anons eder misiniz? Edim bu bizim Tukfa'nın Türkiye Gençlik Termin Orkestası'nın <gülüyor> kayıtlarından biri. Büyük Alman besteci Richard Strauss'un 1912-13 yıllarında yazdığı The Rosenkabeli yani Güllü Şövalye operasından bir valsler dizisi. Onun Harika. bir parçasını ancak dinleyeceğiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Ee, sevgili Cem Mansur bize harika bir <gülüyor> müzik ziyafeti çekti. Ee, şimdi Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz ve konuğumuz Şef Cem Mansur. Ee, hafta sonu Büyükada'da gerçekleşen konser ve Avrupa Birliği Büyükelçisi'nin ziyareti üzerine konuşuyoruz. Yani her konser öncesi siz aslında böyle çok güzel bir konuşma yaparsınız. Ben bir iki tanesini <gülüyor> dinlemiştim böyle bestecisini anlatırsınız hikayeyi anlatırsınız değil evet, mi? O, o Akbank Ondokuz hayatta olduğu yıllardı. Öyle ee, miydi? <gülüyor> o, o zaman programlarda ya yani ben bir hikaye anlatan programları seviyorum genelde insanların yani evde CD dinleyerek yaşayabilecekleri bir şeyin ötesinde o konsere gelmenin bir dönemle ilgili bir fikirle ilgili bir coğrafya ile ilgili bir şey anlatan serüvenler olmasını istiyordum. O yüzden orkestra sahneye çıkmadan yarım saat önce kendi başıma sahneye çıkıp e, sıfır terminoloji kullanma hmm. gibi kural koymuştum kendime <gülüyor> ve insanlara aslında müzikle ilgili e, bir şeyler anlatılabileceğine in inanan biriyim bir İngiliz besleyici şey demişti müzikle ilgili konuşulabilir mi diye konuşulurken ne saçma şey öyle şey olur mu işte demişti müzikle ilgili konuşmak işte mimariyle ilgili dans etmeye benzer demişti hmm. tamam, yani işte. ben on ona inanmıyorum insanlara müziği e, daha yakından kavramak ve ayağınızdan hissedebilmek için bazı ...bazı iletişim kanallarını açmanın pek hala mümkün olduğuna inanıyorum. Mümkünün ötesinde ben kendi kızımda şahit oldum. Ee, küçükken başlamıştı piyanoya ilk beş yaşlarında. Sonra bir de sert bir Rus hocası vardı. Devam etmek istemedi. Onun üzerine <gülüyor> böyle biz bir şey yaptık. Aynı sizin dediğiniz gibi hikayelendirmek o müziği neden çalıyor? Çalarken nasıl dans ediyorlar? Hızlı çalarsa şapkası o kadının nasıl uçar? Uçmaması için tuşlara nasıl bir anda bambaşka bir yere gitti. Çok çok haklısınız. Bu Barışç'ın müzik yaklaşımındaki adam hani yapma dediniz ya hani bir adam Hı. meydana getirme sosyal açıdan dediniz. Bunun farkı nedir? Yani bu nasıl böyle çok kısaca yani bu, bu nasıl bir yaklaşım? Aslında çok basit. Ben mesela İstanbul'da, trafikte veya başka alanlarda çok sesli müzik eğitiminin ciddiye alınmadığı bir ülkede yaşadığımın her an farkındayım. Hı hı. Bu ne demek? Bu aslında başkasının yani kişisel alanla ilgili bir şey. Başkasının sesini saygı göstermekle ilgili bir şey. Ve bir çocuk küçük yaştan itibaren karşısındakiyle birlikte iki sesi bir şarkı söylerse, mesela söylemiş olsa o taksi hı hı. şoförü, yolcu alacağı zaman yolun kenarına Çeker, <gülüyor> evet. Yol, yolun ortasında durup herkesin herkese engelleme hakkını kullanmadan aynı işi yapabileceğini öğrenir. En kıştırmay yoldan. E, başkasının alanı olduğu ve daha da önemlisi e, farklı seslerin e, aynı içinde bir arada var olabileceği bir toplumu yaratma açısından çok sesli müzik eğitimi son derece önemli. Hmm. Bizim e, Türkiye Gerçek Termin Ortası her yıl yaptığımız etkinliklerden biri bunu yurt dışında da yapmaya başladık. Demokrasi laboratuvarı laboratu laboratu gibi böyle. ...son derece tehlikeli bir başlığı olan bir etkinlik ve orada aslında 80-100 kişilik neyse bir orkestrada barışamaz görülen farklı seslerin... ...birbirini dinleyerek, ötekileştirmeyerek nasıl bir ahenk içinde var olabileceklerini gösteriyor. ve Dolayısıyla müziğin neden aslında uygar bir dünyanın ve toplumun yansıması oldu. Az önce konuştuğumuz evrensel değerlerle de bu biri bir bağlantılı. Fakat pratikte insanlar orada şeyi görüyor yani orada bir şef var, otorite figürü var... O otoritenin rolü ne? Onun bir otokrasi, otokrat olmaya hmm. hakkı var mı? Diktatör olma hakkı var mı? Ee, yok tabii bence. Hmm. Ve o kişinin aslında farklı sesleri nasıl yönettiği ve farklı seslerin birbirini nasıl tamamlayabileceği, nasıl bir armunu oluşturabileceğini ortaya çıkarmak aslında o kişinin görevi. Ee, ve e, gerçekten e, müziğin orada en kestirme varış aracı olduğunu ve müzik eğitiminin olduğu çok sesli müzik eğitiminin az da olsa olduğu toplumlarda e, birbirinin alınına saygı ve birlikte var olabilmek birlikte ortaya güzel bir şey e, koymanın e, öteki diye gördüğünün karşısında belki biraz sesini kısıp dinleye, dinleyebilmenin aslında güzel iyi bir şey olduğunu e, bize en iyi öğreten şey yine çok sesli müzik. Yani ve maalesef e, Türkiye'de de bu çok sesli müzik eğitimi e, ancak konservatuara giderseniz ki o, Türkiye'de de kaç tane konservatuvar var onun dışında ...okullarda neredeyse yok gibi bir yani müfredatta artık müzik eğitimi var mı bilmiyorum. Yok gibi ama şey var yani ikimiz de, ikimiz de içinde olduğu zaman da 2010 Kültür Başkenti fiyaskosu ben kaçmadan önce... ...bir müzik eğitimi programı başlatmıştık ve orada devlet okullarında müzik, müzik öğretmenliği yapan arkadaşlarla bir araya gidiyorduk... ...ve onları anlatmak istediğim şuydu anlatmaya çalıştım... ...müfredat bir günden diğerine harika bir müfredat haline gelmeyecek... ...başbakan yarısı kalkıp... ...evet müzik, felsefe ve tarih en önemli dersler olsun... ...demeyecek ki demesi lazım... ...kesinlikle. <gülüyor> Ama... ...tek kişiler yani doğru bir öğretmene rastlamak... ...aslında insanların... ...çocukların hayatını değiştiren bir şey. Ve bugün... ...bizim öğrenci olduğumuz döneme... ...döneme... ...dönemin aksine... ...bugün bir tık ötemizde... ...müthiş müzik eğitimi programları... ...bir şeyin en iyisine, en heyecan verici versiyonuna... ...ulaşmak mümkün. Ve öğretmenlerin aslında... Her şeye rağmen bu müşteriler, sisteme 70 sınıflık kişilik sınıflara rağmen bir şey yapabilecek olan kişiler, bireyler. Ve bu iyi bir eğitim sisteminde de öyle aslında. Hmm. Çok farklı değil. Dolayısıyla bir öğretmen insan hayatını değiştiren, değiştirebilecek olan ve müzik öğretmenlerinin bunun aslında bilincinde olması son derece önemli. Evet ama içinde bulunduğunuz ortam yani işte konser sayısı, konser mekanlarının kalitesi hani o dönem 2010'da da işte İstanbul'daki konser mekanlarının aslında iyi olmadığını konuşuyorduk Yokluğu. değil mi? Yokluğu. Biz Türkiye'ye gerçekten <gülüyor> önüyle bu turnede Peç'te çaldık Macaristan'da. Hatırlarsın arasında Peç'te 2010 Kültür Başkentlerinden biriydi. Evet. Biz e, AKM'yi, o bence kötü AKM'yi, şimdi keşke olsun dediğimiz kötü AKM'yi <gülüyor> kaybettik. Peç'te bir konser salonu yapmışlar. İçeri girdi, gözlerimize inanıyorduk. Bir akor çaldık, herkesi etrafına bakıyorduk. <gülüyor> bu nasıl bir ses diye. Öyle bir şey görmedim ve duymadım hayatımda. İşte ...kaç, herhalde yüz bin kişilik bir şehirdir... ...fazla değildir. Ee, Avrupa'nın... ...en heyecan verici, en modern, güzel salonlarından... ...birini yaptı adamlar kültür başkenti evet. diye. Evet, şimdi programımızın sonuna... ...doğru Geldik yaklaşıyoruz mi? maalesef ama... ...biz klasik sorularımızı soracağız. Adalardan söz etmeli, çok az adalardan <gülüyor> <süresi>. <gülüyor> Bir adalı olarak... ...adaların kültürel, doğal ve tarihi... ...mirası için neler söyleyeceksiniz... ...diyeceğim çünkü aynı şekilde... E, ...Şef... E, ...James Ross da... E, ...yani yaşıyor... ...geliyor büyük adaya kalıyor... ...sizle de konuştuğumuzda... ...kaç senedir bilmiyorum ama... ...o da demiş ki adalar büyük bir kültürel ve tarihi birikime sahip... ...essiz bir yer... ...diye konuşmalarında bahsetti... ...evet ne dersiniz öyle mi? Biz Burgazada'da bizim cuma günleri pazarımız var... ...başka günlerde sanırım aynı pazar... ...başka adalara gidiyor... ...biz eşimle birkaç yıl önce... ...kaç dil konuşuluyor diye merak ettik saydık... ...şöyle bir yani... 75 metrelik bir sokak içinde olup biten bir şey aslında iki sokak bir buçuk sokak 9 dil saydık e, pazarda ve bunun e, aslında bu Türkiye'de aslında şey yani bu Türk ozmopatiliten bir, bir bir bir yapı bir doku aslında bir illüzyon Türkiye'de fakat Türkiye'nin ne olduğunu ne olmuş olabileceğini ve ne olabileceğini aslında işaret eden bir şey e, ada da hmm. işte 9 dil konuşuluyor 75 metrelik sokak içinde aynı güzelliğe çok daha fazla mutlu olmak belki değil de önemli ama bu bu ne olabileceğini ve neyin aslında ayak içinde dokuz dilin bir arada yaşayabilmiş olduğunu gösteriyor. Şahane, o da Şahane bir şey içinde için. bitiriyoruz. Gerçi. Programımızın sonuna geldik. Maalesef yine yetmedi. Efendim e, konuğumuz Cem Mansur'du. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bize e, Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz, bilgileri alabilirsiniz. Dedi ki evrensel bir dil müzik ve bir diyalog alanı. ...yaratıyor bize, oluşturuyor. Biz de evet. adalarda buna şahit olduk. Daha fazla şey açmak istiyoruz Çok, adalarda. Evet. Bir yer açmak <gülüyor> istiyoruz, desteklemek <gülüyor> istiyoruz. Peki. Kapatıyoruz. Evet. Çok özür dileriz gecikme için. İyi ki geldiniz, teşekkür ederiz. Çok Hoşçakalın. Çok teşekkürler canım. Adalar hepimizin. Evet.